Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbi ecmaîn. Çok değerli mümin kardeşlerim. Allahu Teala'dan sizlere sıhhat, afiyet, huzur ve bereketler dilerim. Umarım temenni ederim Sizler de benim için dualar ediyorsunuz. Bu dualarımızın kesiştiği yerde inşaAllah bir lutfilla bir gün Allah'ın büyük dostlarıyla cennetlerde buluşuruz. Oradaki soluklanmaya kadar Allah yardımcımız olsun. Zor bulanık ve karma karışık bir zamanda yaşıyoruz. Bunu inkar edemeyiz. Ama cennet hedefimiz bakımından asla imkansız bir zamanda yaşamıyoruz. Her şey ortada. Allah bizi cennetine çağırdı, yolu açtı. Bize de bu zamandaki gibi internetli şu işte sosyal medyalı farklı bir zaman yarat Allah. Bu zamandan ucu cennet olan bir yolda yürüyoruz. Allah yardımcımız olsun. Çok değerli kardeşlerim. Bir evin imanla planlanıp mümince yaşanılan ev olması için o evde olması şart diyeceğimiz ihtiyaçlardan birisi de bereket ihtiyacıdır. Bereketsiz bir eve maaş yetmez. Bereketli bir evde ise Allah'ın izniyle az maaş bile yeter, huzur ve rahatlık olur. Bunun için evlerimizin gaz gibi, su gibi, elektrik gibi desem, seviyesini düşürmüş olurum. Onlardan bile daha acil ve öncelikli bereket ihtiyacı vardır. Aksi takdirde gözü aç anneler, babalar gözü doymamış çocuklar, nesiller yetiştirmiş oluruz. Bu göz açlığı mide açlığından daha tehlikelidir. Bu sofrada yiyecek beğenmemekle sınırlı bir şey değil. Sofrada Yiyecek beğenmez. Oturduğu odanın mobilyasını beğenmez. Yaşadığı evi beğenmez. Semti beğenmez. Evlenir eşini beğenmez. Her şeyi değiştirmek, her şeyin yeni versiyonunu almak diye uçuk, kopuk, berbat bir bataklığın içinde olur o insan. Bereket, imanımızdan sağlığımıza evimizden sokağımıza buz dolabımızdan çamaşır dolabımıza kadar her yerde ihtiyacımız olan temel hava gibi su gibi maddelerden birisidir Hatta insan ömrü ne kadar yazılmış ise o hiçbir zaman değişmez. Buna iman ediyoruz. Mesela Allahu Teala'nın 80 sene 3 gün takdir buyurduğu bir ömür, 80 sene 4 gün olmaz. İki güne de düşmez. Buna iman ediyoruz, böyle biliyoruz biz. Ama iki insan ikisine de 80 sene 4 gün mesela ömür biçildi diyelim, biri bereketlidir, 100 yıllık işler üretir, öbürü bereketsizdir, 60 yıl yaşadığını zannedersiniz. Bereket böyle bir şeydir. Besmele ile oturulmuş bir sofrada, bir tas çorbaya dört kişi kaşık sallar, kuru ekmeği ara sıra içine atarlar, oh elhamdülillah deyip kalkarlar, üç çeşit, beş çeşit gıdanın bulunduğu, yiyeceğin bulunduğu sofrada gözü aç, ve doymamış olarak kalkabilir insan. Bereket soframızda, uykumuzda, muhabbetimizde, eşler arasında, çocuklar arasında, muhabbetimizde, her yerde bereket bizim kaynağımızdır. O ne kadar güçlüyse huzurumuz o kadardır. İmkanlarımız o kadardır. Bereket azaldıkça ömrümüzün bile azaldığını zannederiz. Evliliklerin bereketli olması eşler arasında, eşlerin çocuklarıyla ilişkilerinde rahatlık, ferahlık olması demektir. Bu sebeple kardeşlerim, mümince yaşayacağımız evlerimizde kesinlikle bereket doldurma, bereket üretme çalışması yapacağız. Bunu becerdiğimiz zaman içimizde hissedeceğimiz huzur, gözümüzle evin içinde göreceğimiz değişiklik zaten bereketin önemini bize öğretecektir. Peki, bereketi nasıl sağlayacağız? Gelsin demekle gelmiyor. Öyle değil. Öyle olsa hepimiz çocukken analarımızdan, babalarımızdan, yaşlılarımızdan dualar aldık. Hep bereketli yaşardık o zaman. Hayır. Bereket bir tür burnumuzla kendimize çektiğimiz hava gibidir. Burnun deliklerini tıkatırsan yani havayı azaltıyorsun. Havayı azalttığı için ciğerlerin rahat etmiyor. Bereket de böyle. Bereketin de Menfezleri var. Bu menfezlere dikkat ederek yaşarsak Allah'ın izniyle bereket dolu bir evde yaşarız. Bunların en önemlisi hedef Allah rızası olacak. Zaten Müslümanca nasıl yaşayacaksın ki Allah'ın rızası olmadan? Yani bereketli bir hayat isteyen Allah'ın rızasını umarak ne demek Allah'ın rızasını umarak? Haramlardan uzak duruyor. Allah'ın emirleri olan farzları aksatmıyor. Böyle hayata Allah'ın rızasına göre yaşamak diyoruz biz. Allah'ın rızasına göre yaşamak bereketin ana vanasıdır. O olmadan zaten başka hiçbir şeyin faydası yok insana. İkinci olarak da evimizdeki mobilya dizaynından... Halı çeşidinden, sofrasından, yatıp kalkmasından, su tüketimine kadar evimizdeki her şey fıkıh ilmine uygun olmalıdır. Fıkıh ilmiyle neyi kastediyoruz? Bir ilm kitabında Müslüman'a çizilen çizgiler nasıl yaşar Müslüman? Buna fıkıh ilmi diyoruz. Mesela su tüketiminin bir fıkıh kuralı var. Sofrada yenilir yenilmez şeylerin bir fıkıh kuralı var ilişkilerimizde anadır, babadır, eştir, küçüktür, büyüktür bir edep var. Bunlar bir ilmuhal kitabının yazdığı şeylerdir. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığının bir cilt olan, tek bir cilt olan resmi devletin diyanetinin tek ciltlik bir ilmuhali vardır. Bir müslüman o ilmuhal ekseninde inanıp ibadetlerini yapıp yaşadığı zaman Allah'ın izniyle zorunlu din bilgisine ve uygulamalarına sahip olarak yaşar. Elhamdülillah bu büyük bir nimet. Demek ki Allah için yaşayacağız. Allah için yaşadığımızı belgelemek için de fıkıh ölçülerine dikkat edeceğiz. Buna da ilmuhal al diyoruz. Bir başka husus, üçüncü husus diyelim. sıla Rahimli evimiz olacak. Eğer bereket istiyorsak evde. sıla Rahim nedir? çok önemli. Müslümanın üstündeki annesi, babası yani onu doğurmaya vesile olan analar, babalar, neneler, dedeler. En fazla dedesi olur insanın. Dedesinin, dedesi, babası çok zor. Onların, o anne babanın birinci derecede yanları, yani halalar, amcalar, dayılar, teyzeler ve insanın kendi yanları kardeşler. Bunlar bir noğlu Sıla-i Rahim bağlantılarımızdır. Tabi anne baba birinde biri. Kardeş amcaya göre biraz daha yakın. Ama genel olarak Sıla-i Rahim tablosu budur. Bunları bir tık aşağıya düşürürsek mesela yeğenler, kuzenler olursa bir tık aşağıya düşmüş olur. Oradan da bir tık aşağıya düşer. Amcamın mesela kayınpederi üç tık, dört tık ötede. Bir Müslüman Allah'ın sığla-i rahim emrine uyması, namaz emrine uyması gibi ciddidir. Ama bu Tıpkı sabah namazı emriyle mesela işrak vaktinde iki rekat nafile namaz kılmak emri aynı mı? Biri bin puan ağırlıklıysa öbürü yüz puan ağırlıklıdır. Onda bir bile değildir belki sabah namazının farzlığına ölçülürse. Sıla-i Rahim'de de böyle. Analar, babalar, dediler, amcalar, dayılar, halalar, teyzeler, kardeşler bir numara. Ondan sonrakiler vakit taşarsa vesaire yani gerekirse düzeyinde olur. Bu sıayı rahimi gidip yapmak onların gelip bize yapması evlerimizin bereket kaynağıdır. yüzde yüz bereket kaynağıdır. İşleri iyi gitmeyen iş adamları bu bereketsizlik sebebini incelesinler. Huzursuzluk, yaşanan evlerde bereketsizlik yaşanan evlerde bu incelensin. Dördüncü olarak, Güzel ahlakı da alimlerimiz bereket kaynağı olarak karşımıza getirmişler. Güzel ahlak ne diyoruz biz? İnsanın ikinci bir insana karşı sözü, tavırları, eylemlerine güzellik katması demektir. İnsan incitmemek demek. Hatta biraz daha da ileri gidip hayvan da dahil olmak üzere canlı incitmemek. Canlıyı Hor görmemek ahlaktır. Bu bir bereket kaynağıdır. Aynı şekilde bir beşinci nokta olarak evlerimizde nafile namazlar kılınması bereket kaynağıdır. Yani zaten farzlar Müslümanların erkeklerinin camide kıldığı namazlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evleriniz mezarlığa dönmesin, nafilelerden biraz evde kılın buyuruyor. Demek ki nafile namaz yani farz vacip olmayan namaz evde kılınmadığı zaman evin değil bereketi canı bile gidiyor mezarlığa dönüyor diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve özellikle sabah namazı, yatsı namazı cemaatle kılınmalı eğer camiye gidilmiyorsa. Cemaatle kılınan evde Allah'ın zimmeti vardır, koruması vardır. Bu da bereket için en üst düzeyden bir fırsattır bizillahi teala. Bir başka evimizin bereketlenmesi için yapılabilecek işlerden birisi cihat ibadetidir. Cihat ne demek? Bedir. Doğru. Uhud doğru. Çanakkale doğru. muhac, doğru. Ama eksik. Neden? Onlar değil ki sadece. Şeytanın Müslümanı yanlış yöne çektiği herhangi bir işte söz, iş, eylem, Müslümanın Allah'ın razı olacağını yapması, yapılması için uğraşması, gayret etmesi cihattır. Komşuyu sabah namazına çağırmak cihattır. Evlerde bir ilmual dersinin Riyazu Salih'in dersinin komşularla beraber, akrabalarla beraber yapılması bir cihattır. Bir evde beş senedir mesela her pazartesi günü beş tane hanımefendi buluşuyorlar, orada Riyazu Salih'i okuyorlar. Ya bu ev bereket membatır, Allah'ın izniyle su pınarı gibi bereket pınarı var burada demektir. Cihat buna diyoruz ve bir evde bereket olması için o evde hiç değilse senede bir defa Bakara Suresi okunmalıdır. Tabii ki Kur'an hatmi yapılmalı her ay ayrı bir mesele. Ama hususi evimiz bereketlenecek diye Bakara Suresi oturup evin kadını ayrı, erkeği ayrı, çocukları ayrı okumalıdırlar. Bakara Suresi evlerin ruhudur bizin lâyıkıyla. Kur'an eh. O nur üstünde, nur olur biiznillahü teâlâ. Ve başka bir ev bereketi için gerekli işimiz, evlerimizde biz fakir de olsak, bizden daha bir aşağıda olan birilerine yardım ettiğimiz günler ve işler olmalı. Hiçbir şey yapamayan, verecek bir şeysi olmayan, yani komşusunun söküğünü dikmeye yardım etsin. Sen doktora gittiğinde çocuğu bize bırak, ben bakayım çocuğunu desin. Bir fiili yardım yapsın. İlla para yardımı diye bir şart yok. Yardım yardımdır. Öbür insanın huzurunu sağlayacak, mutluluğuna katkı sağlayacak ne varsa onun adı yardımdır. Ve özellikle istiğfar etmek evlere bereket indirir. İstiğfar ne demek? Belli bir hata için veya... İsim vermeden herhangi bir hata için Allah'ın affını dilemek. Estağfurullah demek. Bir evde beş defa, on defa, gerekiyorsa yüz defa, bulaşık yıkarken, balkonda temizlik yaparken, halıyı toparlarken, Estağfurullah, Estağfurullah, Estağfurullah, Rabbim beni affet, Rabbim beni affet denebilir. Bunların toplamından bereket dediğimiz mübareklik çıkar. Rabbim, bereketler yağan, evlerde yaşayan mümin kullarından olmayı hepimize nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.